Evliyalık tacı nasıl veriliyor? Yakup aleyhisselam Azrail aleyhisselama, Benim ölüm vaktim yaklaştığı zaman bana haber ver dedi. O da peki olur dedi. Bir gün Azrail aleyhisselam görevini icra etmek için ansızın geldi. Yakup aleyhisselam, ne oldu hayırdır niye geldin dedi. Ruhunu almak için geldim dedi Azrail aleyhisselam. Hani biz seninle sözleşmiştik, sen bana haber verecektin, ben haber verdim dedi. Nasıl haber verdin, bak dedi. Saçına aklar düştü, belin büküldü, kuvvetin tükendi, yemen ve içmen azaldı. Bütün bunlar senin ölümün için haberdi. Sen bunlardan anlamadın mı ölüm vaktinin geldiğini? Başımıza türlü türlü işler gelebilir. Bunların her biri bizim için aslında birer rahmettir bize adeta hazırlığınızı yapın diye haber veriyor. Bütün bu uyarılara rağmen hazırlık yapmazsak o zaman çekeriz. Kimseye bir şey diyecek halimiz de olmaz. Mübarek Allah dostları işte bu zahmeti çekmişlerdir. Onlar yatağında yatıp dururken başucuna evliyalık tacı konmamıştır. Bizden istediklerini fazlasıyla kendileri yapıyorlar. Durup dururken gelmiyor evliyalık. Sadat-ı kiram efendilerimiz, ''Allah Teala kimseye iltimas etmez.'' buyurmuşlar. Kim ne çalışmışsa onun karşılığını alır. Bizde de öyle değil mi? Bazı insanlar vardır gayretinden dolayı ücret alır. Çalışması pek randımanlı olmayabilir. Ama biraz gayreti varsa o gayretinin karşılığında Allah Teala ona lütuf ve ikramda bulunur. Onu boş bırakmaz. Bizim ilmimiz olmayabilir, aklımız çok olmayabilir. Ama yine de gayretimiz olursa bu yüzden kârlı çıkarız. Lisede beraber okuduğumuz bir arkadaşımız vardı. Hafızası zayıftı. Bir derse 10 kere okur yine de aklında tutamazdı. Devamlı ders çalışırdı. Biz teneffüste bahçeye çıkardık, o yine içeride kalırdı. Çok ders çalışırdı. Kitap okurdu. Başını kitaptan ayırmazdı. Etrafına baktığını görmezdik. Yanında davul çalsalar etrafına bakmaz, kitapla meşgul olurdu. Fakat bu kadar gayretine rağmen imtihana girdiği zaman geçer notu almakta çok zorlanırdı. Öğretmenler de onun durumunu bilirlerdi. Gecede çalışırdı. Biz pansiyonda kalırdık. Herkes yatağa gider, oysa gece saat 12'ye kadar çalışırdı. Ancak her sene öğretmenler kurulu kararıyla sınıfını geçerdi. Öylelikle bitirdi liseyi. Öğretmenler onun gayret ettiğini görürler ve geçerli notu verirlerdi. Biz de gayret edersek, yanlış da yapsak, noksan da olsa Allah Teâlâ lütuf ve kerem sahibidir. Bize gayretimizden dolayı yine aynı şeyleri verir. Şu halde biz dış tarafımızı düzelteceğiz. İşin zahirini sağlam yapacağız. Dışımızı düzeltmek bize kolay gelir. İçimizi de sadatlar düzeltecek. Onların verdiği vazifeyi yaparsak olur. Biz dışımızı nasıl düzelteceğiz? İbadetlerin nasıl yapıldığını hocalardan, kitaplardan öğreneceğiz. Bakınız şimdi, pek çok yerde dini bilgiler verilmeye başlandı. Kitaplar çok var. Hepimiz kitaplardan kendimiz açıp okuyabiliriz. Okuma yazması az olanlar da cami derslerine devam edebilir. İbadetlerin nasıl yapıldığını, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, Bunların hepsini güzelce öğrenebiliriz. Bütün bunlar kolaydır. Öğrendikten sonra bize düşen vazifenin bir kısmı tamamlanmış demektir. Böylece biz dışımızı zahiri bilgiler öğrenerek düzeltmiş oluruz. İbadet yaparken mümkün olduğu kadar Peygamber Efendimizin sahabilerine öğrettiği şekilde yapmaya çalışalım. Bunun için de mezhep imamlarımızın çizdiği yol haritasına uymaya gayret edelim. Taviz vermeyelim. Bu zamanda çok taviz veriliyor. Dikkat edelim. Eskiden camilerde takke kullananların sayısı çoktu. Sünnet olan başın kapalı olmasıdır. Çünkü her bir sünnetin içinde bize verilmek üzere gizlenmiş ikramiyeler vardır. O ikramiyeler kıyamet gününde bize azık olarak işimize yarayacak. O azıkları kaybetmeyelim. Allame İmam Şearani Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor. Bir defasında İmam Şibli Hazretleri rahmetullahi aleyh abdest esnasında misvağını kullanmak istedi. Misvak aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine bir dinara bir misvak satın aldı ve onu kullandı. Böylece misvak sünnetini terk etmemiş oldu. Bazı insanlar İmam Şibli Hazretlerinin bir misvak için bir dinar vermesini çok buldular. Bunun üzerine İmam Şibli Hazretleri şöyle buyurdu. Dünya ve içindekilerin Allah indinde sivrisineğin kanadına eşit kıymeti yoktur. Allah Teala bana sen benim peygamberimin sünnetini niçin terk ettin? O sünnet olan misfa elde etmek için sana verdiğim ve değeri sivrisineğin kanadı kadar bile olmayan malı neden harcamadın? dese nasıl cevap vereceğim? İmam-ı Rabbani Hazretleri de şöyle diyor. Zamanımızda alim olsun, cahil olsun Müslümanların çoğu, nafile ibadetleri yapmaya çok önem veriyorlar. Farzları yapmakta gevşek davranıyorlar. Farzların içinde bulunan sünnetleri ve müstehapları gözetmiyorlar. Nafilelere kıymet veriyorlar. Farzları aşağı görüyorlar. Sünnet olan cemaatin çoğalmasına, hatta namazı cemaatle kılmaya aldırış etmiyorlar. Farzları gevşeklikle, üşenerek kılmakla, vazifeyi bitirdiklerini sanıyorlar. Aşure gününe, Feraat gecesine, Recep ayının 27. gecesine ve bu ayın regaib gecesi dedikleri ilk cuma gecesine daha çok önem veriyorlar. Bu zamanlarda büyük cemaatlerle nafile namaz kılıyorlar. Bu cemaatleri iyi ve güzel sanıyorlar. Bunların şeytanın aldatması olduğunu, günahları sevap olarak gösterdiğini anlayamıyorlar. Onun için yaptığımızın kendimize ait olduğunu bilelim. Kendimiz için yapıyoruz. Allah Teâlâ'nın ihtiyacı olduğu için değil. Yani biz namazı çok güzel şekilde kılsak, Allah Teâlâ'nın yüceliği zerre miktar artmaz. Ona bir menfaat vermez. Hiç kılmasak da aynıdır. Ona bir zararı dokunmaz. Bütün alem namazını kılmasa, hiç kimse dini ibadetini yapmasa, Allah Teâlâ'ya zerre kadar zararı olmaz. Ama olan bize olur. Bu alemde son derece güzel ibadetler yapmış olsak yine Allah'a bir fazlalık olmaz. Yani yaptığımız bizedir. Kendimiz için yapacağız. Namazı güzelce kılmayınca kendi malımızdan çalmış oluyoruz. Büyük sevap kazanacakken çoğunu bırakıyoruz, azını alıyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz. Onun içerisi düzellikten sonra yaptıkları çok kıymetli oluyor. Buyuruyor büyüklerimiz gavs Bilvanisi Hazretleri ile beraber Suriye'ye Şeyh Ahmet Haznevi Hazretleri'nin dergahına ziyarete gittik. Orada ziyaretten sonra bir evde misafir olduk. Ahmet Haznevi Hazretleri'nin evinde bir hasta var dediler. Beni çağırdılar. Onu muayene için gittim. Muayene ettim, geldim. Gavs Hazretleri'nin yanında da bir hizmetçisi vardı. Doktora söyle dedi, bugünkü kazançlarımızı ortak edelim. Ben ne amel yaptımsa, o da ne amel yaptıysa ortak olalım. Kurban dedim. Siz zarar edersiniz ortak olursak. Niye? dedi. E kurban dedim. Biz kitaplarda okuduk. Gavsların bir anlık ameli, insanların ve cinlerin amelinin toplamından daha kıymetlidir diyorlar. Ben bunları söyleyince, hizmetini gören kişi, ona sözlerimi Kürtçe olarak anlattı. O zaman da, gavs Bilvanisi Hazretleri ona, ''Bu doktor bir şeyler biliyor.'' demiş. ''Bakın orada iki kişi var. Biri Kamil bir veli, gavs Bilvanisi Hazretleri, diğeri de yetişmemiş biri.'' Doktor Ahmet Çağıl kendini kastediyor. ''Yok, öyle değildir.'' demedi. ''O da aynı ameli yapsa, biri bir avuç alıyor, diğeri de denizler kadar alıyor. Bu kadar fark ediyor.'' İşte içimizi düzeltmek için lazım gelen vazifelerin üzerinde mübareklerin durmaları da bu yüzden kardeşler. Normal insanın nefsi kötülükten hoşlanır. O insanın içerisinde iman vardır, Müslümandır. Ama nefsi yine kötülükten hoşlanıyor demektir. Bunun Müslümanlığı biraz alacalı oluyor. Bir taraftan günahtan hoşlanıyor, bir taraftan da Müslümanlıktan geri kalmıyor. Müslümanlığı iyi güzel de kötülükten hoşlanmak hiç hoş olmuyor.''